Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la güreş başladı. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. <gülüyor> evet. Nasılsın? Evden bir yayın daha. İyiyim Kerem'ciyim. İki ay oldu. İki ayı geçti. Evden hasret yayınlarımız kaldık. devam ediyor. Biz iki aydır görüşecek miyiz? Hasret ya. kaldık pek çok şey. E tabii çok rahat görüşmedik. Sadece fazla, ekrandan telefondan hikaye. görüşüyoruz. Daha fazla Ibadan. Daha fazla. Izleyen. Daha fazla haklısın. Daha fazla. Evet, sevgili dinleyicilerimiz e, demişken e, Sinem Demir tamam. Östeker ve Dincer Teker'e bir kere daha teşekkür ediyoruz. Bu programımızın e, destekçisi onlar. Eksik olmayın. Eee devam edeceğiz bize iyi gelen şeyler başlığı altında neler yapmıştık Keremciğim bir de eee Instagram gibi sosyal medya hesaplarını hatırlat. Hatırlatayım. Efendim e, bize yazmak, sormak, e, katılmak, eleştirmek, övmek ne isterseniz e, hem programımızla aynı isimli tabii Türkçe karakterlerle bir Gmail adresimiz var. Hem e, Instagram adresimiz var. Program duyurularımızı yaptığımız Ve daha aktif olarak kullandığımız her hafta program esnasında mutlaka bir takım küçük bilgileri, açıklamaları, bazen görselleri koyduğumuz Kamusla Güreş Twitter adresimiz var. Takip ederseniz çok seviniriz. Takip ediniz, ettiniz hatta. Takibe takip diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir de öyle bir şey çıktı. Evet. Efendim yeni yayın döneminde iyi gelen şeyler başlığı altında. Biraz altlara inerek biraz da Covid günlerine paralel eee iyi gelen, saltan, şifa veren e, mekanlar anlamında hastanelere bak baktık. Eee e, bu 3. kliniklere, sanatoryumlara. Evet, 3 evet, 4, bu 4. 4. 4. mil, 4. programımız oldu. Sağlık ocağı, e, hastane dediğim gibi poliklinik, laboratuvar, poliklinik klinik, e, kelimelere baktık biraz kökenlerine baktık. Devam ediyoruz. Aslında geçen programda kaldığımız yerden devam edelim biraz bu mekanların bahsettiğimiz mekanların mekana yönelenler açısından işte mekan algısının değişmesi üzerine biraz düşündüm ben bu ne demek şu demek işte mekana işte yönelen derken işte sağlık çalışanları işte doktorlar, ebeliler, hemşireler o hastane içerisinde işte bulunan kantinciler Laborantlar, bunlar için ya, ...mekanın algısı biraz daha hani rutin, kimi zaman işte sıkıcı iş, iş işe gidip geliyorlar. Iş, evet ekmek parası, mesai gibi bir algı varken hasta açısından baktığım zaman ya birçok duygu durumu var aslında. İşte umut vermesi, işte bir yandan şifa verici olarak bir mekan algısı var. Kimi zaman hayal kırıklığı tabii çoğu zaman stres kaynağı stres stresli bir mekan olması var hasta için öyle e peki bir de ziyaretçi için tabi ziyaretçi için de bir vicdan yani vicdan gibi bir kavram atıyorum iyilik gibi bir kavram görev aynı zamanda Merhamet, yani bir yandan dayanışma hali doğru. komşuluk değil mi refakat evet, farklı içinde değişebilir tabi bu oldu evet, da benzer evet, evet. Olumlu olan sözcükler, doğru. Bunlar aklıma geldi benim mekan algısı anlamında. Yönörenlerin mekan algısının değişmesi. Bunları düşündüm. Ben de... E üç başlıkta mekanı e, mekanı düşündüm e, aslında. Yani biri biz e, geçen programımızın e, sonlarına doğru artık e, şehir hastanelerinden de biraz bahsetmiştik. İsme öyle olmakla beraber biraz şehir dışında oluşları, mekanla ilgili çağrışımları beraberinde getiriyor. E, ve diğer e, daha önce alıştığımız hastanelerin hep çok daha merkezi yerlerde oluşları. Hatta sen demiştin e, otobüs durakları, tren, metro durakları o hastanenin hmm ile anılıyor. Bir şehirdeki yeri var hastanenin, ona gidiş gelişin zorluğu kolaylığı, ne kadar zaman sürdüğü. Bir hastanenin kendi iç mekan algısı var bir yandan düzenlenişi. Çünkü çok farklı bir yapılanma hastane. Genellikle en küçük hastane bile büyük sayılabilecek şimdi apartman gibi yerlerde hastane özellikle özel hastanelerde ama devlet hmm. hastaneleri düşünüldüğünde çoklu binalar genellikle bir evet. avlu bahçe ve onun etrafında yapılanmalar söz konusu hmm. bu hastanenin içerisinde mutlaka bir ameliyathane oluyor bir yoğun bakım ünitesi oluyor asansör acil. oluyor acil oluyor E, o asansöre bazen devlet hastanelerinde bir türlü binilemiyor. Gelmeyen bir asansör oluyor böyle. <gülüyor> bazen de çalışmayan hep, Çalışmayan, sekizinci katta çıkacaksınız diyorlar sana. Bir korkutucu tabii, <gülüyor> böyle 50 kişi alıyor. <gülüyor> Binmeye imtina ediyorsun, evet. 20. kata yürüyorsun. <gülüyor> Yani evet bir, bir de ameliyathane asansörü vardır ona genellikle binemiyorsun o gelir gider ee, evet. daha bir sanki görevliler ve hastalar içindir hep sağlı sollu odaların ya da kovuşların olduğu uzun koridorlar vardır. Ee, burada da hani iç mekana girmişken aslında atmosferine de değinmiş oluyoruz. Çünkü hastane mekansal olarak mutlaka bir kokuyu barındırıyor. Yani hmm. en e, sürekli temizlenip ovulan... E, Özel hastanede bile mutlaka bir ilaç kokusu e, duyuyorsun yahut da sürekli o temizlik malzemelerinin kokusu onu bastırmak hmm. için ön plana çıkıyor. Hmm. E, gene beyaz renk, yeşil renk o da giyinilen şeylerden ötürü özellikle aslında bazen doktorların o hmm. keplerinden, maskelerinden falan ama e, genellikle bir beyaz, a, mavi de oluyor. Mavi önlük. Ama özel oluyor. hastaneleri renklendirmek daha bir moda. Ee, daha, daha renkler rahat, rahat, rahat terlikler var beyaz ha, evet evet Hı -hı. Evet. şıpıdık şıpıdık dolaşıyor doktorlarımız hemşirelerimiz <gülüyor> doğru bütün görevliler haklısın ve mekan demişken e, bir de insandaki yeri var o da bir yer mecazi bir anlam aslında ama bu senin söylediğin kısma daha çok uyuyor gibi yani çalışan için başka bir şey hasta için e, ziyaretçi için Farklı farklı tanımlar. Hatta ben bazı e, tanıdığım, biraz ahbaplığımda olan doktorlara bir de birkaç tane mezun olup doktor olmuş öğrencime sordum. Hastanenin sizin için anlamı nedir diye. Ama onları sonraki programlara atalım. Başka e, hangi sözcüklere varılıyor konuşarak bitireceğiz. Daha birkaç programımız var gibi görünüyor. E, ben bu sözcüklerden birkaç tanesini seçtim. Kerem sen mekana dair başka bir şey söylemeyeceksen. Onları... Paylaşabilirim. Paylaşayım. Ee, şimdi e, ambulans sözcüğünü de aldım. Çünkü tam da mekana gitme ya da o mekandan gelmeyi e, beraberinde getiren bir araç ambulans. Eğer e, ayağımızın üstünde sağlam bir şekilde gitmiyorsak Allah korusun e, ambulansla gidiliyor hastaneye e, ve her şey bittiğinde de bazen ambulansla dönülüyor. Yani ya da çıklamama durumu da oluyor. Da orayı karıştırmayalım çok. Efendim ambulansa etimolojitürkçe.com'dan baktım. E aslında Latince ambulare gezmek dolaşmak anlamına gelen bir sözcük. Hmm. Ambire diye bir sözcük de var. sağ sola gitmek manasında. Sanki bunu başka bir vesileyle de paylaşmıştık değil mi Kerem? Bana hiç yabancı gelmedi. Hatta sen söylemişsin gibi bu ambulareyi bir şey var kafamda. Hatira. Şimdi e, bu ambulansı hatırlıyor madın mı? E, hatırlıyor madın mı? Ben nedense söylenmiş gibi geldi. Neyse altına çizmiş olalım. E, Fransızca'da da e, hospital ambulans diye bir sözcük gezici hastane e, anlamına geliyor ve oradan türeterek biz de ambulans e, demeye başlamışız. Hmm. Bir de Türkçe çok güzel benim çok sevdiğim bir karşılığı vardır. Can kurtaran. Ee, Aa, o da güzel. dediğimiz gibi değil mi? Mekana gelme ya da mekandan gitmeyle bağlantılı. Sonra mekandaki e, yer alan insanlardan zaten doktor ve hemşireye bu geçen yayın dönemi sonunda e, Covid-19 salgın paralelindeki sözcüklerde yer vermiştik ama e, Hademe hasta bakıcı e, hele e, eskiden sanki böyle çok önemli e, bir şeydi, figürdü hastanede. Tabii. O, değil mi? Tabii canım. O tanıdığın varsa ha deme. her şeyi çözer. Sanki araya girer. Sanki evet. <gülüyor> Yerlerini sırasını gasp eder. <gülüyor> evet. Önden hmm. sıra alır. Evet. Seni bir evet. kapıdan sokar falan evet. öyle bir. E, hasta bakıcı ifadesi daha çok kullanılıyor ama eskiden hademe de çok denirdi. Arapça bir kökenden geliyor aslında Hademe. Hizmet kökünden geliyor ama bu hizmet e, Arapçada DZ karışımı böyle D diye bir e, D var. O hizmet bizim bildiğimiz hizmet anlamında. Oradan türemiş hadim hizmet eden demek oradan da hademe. Hmm. Ee, başka e, refakatçi e, refakatçi de Arapçadan gelen bir kök e, refik arkadaş anlamına geliyor. Hmm. Oradan refakat sözcüğü türemiş. Çi ona gelen Türkçe bir ek aslında tam da gerçekten hastanede tek başına kalmasın diye eşine dostuna. Arkadaşlık, yoldaşlık eden, yardım eden kişi refakatçi. Böyle komik refakatçi anıların var mı Kerem? Komik, komik pek yok buna dair de hüzünlü diyebileceğim. Acı mı var? var. Ama, evet. Onu da bu ara paylaşmayayım. Zaten epey bir <gülüyor> dramatik dönemler veriyorum. yaşıyoruz. <gülüyor> evet, İstersen sevaliyorsan... şarkı arası verelim. Ben şarkı <gülüyor> arasına girmeden bir e, Levent Kırca'yı da anayım <gülüyor> diyeyim. Ha, evet, Çünkü doğru. onun böyle refakatçi <gülüyor> tiplemeleri vardı böyle. 7-8 kişi gelirler hastanın üstünde zeytinyağlı dolma yenir, çocuklar işte hastanın üstünde tepinir falan. <gülüyor> <gülüyor> şimdi biraz daha e, tabii şimdi dediğim uzun süredir saatler, kurallarla biraz daha kontrol altında gidiyor e, evet, işler. Ziyaretçi yanı konuşsa. bu aslında. Evet. Evet, doğru, refakatçi doğru, değil de ziyaretçi. O zaman ziyaretin de anlamını söyleyeyim. Şarkıyı ne olur e, öyle takdim buyuruz edersin. Buyurun efendim, buyuruz tabii haklısın. Efendim, ziyaret de Arapça. E, aynı anlamda ziyaret diye bir sözcük var. E, Zara aslında ziyaret etti anlamına gelen bir fiil. O fiilin mastarı ziyaret Arapça'da. Aynı şekilde almışız biz onu kullanıyoruz. Buyurunuz efendim. O zaman... Kuluma... Şarkımız gelsin. Sanatorium Scarlet e, Rose'la. 94.9 Açıklar Radyo'dayız. Kalmışla güreşiyoruz. Ee, yeni yayın dönemindeyiz. Şimdi biraz hastanelerin genel tarihine bakalım. E, elimizde bir kitap var. Tıbbın, tıbbın Gizemli Tarihi diye Zeki Tezim hazırlanmış oldu. Burada hastanelerle ilgili bir tarih geçişi var. Niye gizemli demiş? Ben onu bir düşündüm. Kitap senin ya Kerem. Sana top atıyorum doğrudan. Niye gizemli ki? Şimdi anlayacaksın neden gizemli olacağını biliyormuşum. <gülüyor> Öyle mi? Hayır, ben de Her bazı bölümleri okudum gizem, anlayamadım. Satsın <gülüyor> ee, diye kitap belki. Yok bilmiyorum. Şimdi ah ah yemeyelim. Karıştırmayan <gülüyor> diyoruz arasında. Cümleler. Peki. <gülüyor> Peki. Ee, biraz Geçmişe dönük tabii Asura, Babil'e, eski Mısır ve Çin'de hastanelerin varlığına ilişkin pek bir kanıt yok diyor yazar. Ee, aslında e, Mısır'la il ilgili olarak burada ilginç olan e, papiristlerden anladıklarımız üzerine işte Mısırlıların çok sayıda ilaç reçe reçetelerine sahip oldukları ve rahip hekimlerinde kliniklerini tapınaklarda kurduklarına rağmen e, bildiğimiz anlamda Yani olmasa da bir hastane yok henüz o dönemde. Hindistan'da var işte Budist hastaneler var. Hatta Büyük İskender'in burayı silasından önce mevcut bu Budist hastaneler. Ancak sadece ülkenin kuzeyinde bulunuyormuş. Hindistan'da bir Budist kral Azoka İsa'dan önce 252 yılında burası ilginç. Erkekler ve hayvanlar için bir hastane kuruyor. Hmm. Ay evet söylemiştin sen yani. Evet. evet. Persler'de de erken dönemde e, hastaneler e, rastlanılıyor hastanelere. E, hastanelerde işte bu Gondesapur'da bir kent e, gelişmiş bir tıp okulu ve burada da Zervüştü ve Nesturi Hristiyan hekimlerin ders yerdiği biliniyor. Eski Yunan'a baktığımız zaman İşte İsa'dan önce 6. ve 5. yüzyılda sağlık tanrısı Asklepios'a adanmış sağlık tapınakları var. Ee, ve burada da Asklepion adı verilen şifalı yerleri bulunmaktaydı. Yani işte bildiğiniz gibi. Ee, ve buralarda aslında işte bu tedavi tıbbi olmaktan öte büyüsel <gülüyor> tabii. Eee büyüsel. Hastalar evet evet hastalar yarı uykulu halde Astefios tarafından iyileştirmeyi beklerken bir yandan da rahipler hastalığının yorumlu, rüyalarını yorumluyorlarmış. ve Burada bir takım büyüler de yapıyorlar aynı zamanda. Burada hastaların yatırıldığı yatağa kline adı verilmiş. Bunu geçmiş programlarda bahsetmiştik. Yunan'a varıyor. Bu Zamanla bu yatırılan yatağa kline adı verilmesi... Zamanla klinik kelimesine doğru evriliyor, böyle hmm. evet. bir gibi var. Evet. Ee, Roma'da e, hastanelere karşılaşıyoruz. İşte senatör Antonius'un 170 yılında Epidaei kurduğu iki yapıdan e, biri işte ölümcül hastalara, diğeri de yatalak kadınlara bakıyor. Bu da ilginç. Ee, hmm. Sadece Ömer, kadınlara bu da. Evet öyle bir durum söz konusu. Yani yatarak olsun. kadınlara. Evet. Bir dönemde kölelere ve yaralı askerlere çok itina gösteriliyor tabii. Bunlara has hastaneler kuruluyor. Çünkü Roma biliyorsun emperyal bir devlet. Bir yandan hı hı. askerlere ihtiyacı var. Ve askerler çok önemli bu emperyal düzenin işleyişi anlamında. Salt bunlara bakan. Bazı hastaneler var bir de kölelerin de hani sistem içerisinde önemli bir yeri var. Bunlara da bakıyor aynı zamanda bu bahsedilen hastane adı da Vale Tudinaria ve bu Vale Tudo hastalık sağlık durumu anlamına geliyor oradan türemiş yakın biraz daha Bizans dönemine bakıldığı zaman Konstantinopolis'te de yani İstanbul'da ilk hastane 319'da kuruluyor İsa'dan sonra bizim coğrafyamızda birkaç önemli örnek var işte Kayseri'de bir örnek var bu Kayseri psikoposu Aziz Basileus tarafından 369 yılında Kapadokya'da Nide civarında Basileus adı verilen ünlü bir hastane kuruyor bunun ünü işte Farklı koşullar işte doktor, hemşire, konutları, laboratuvarlar ve meslek okulları barındıran bir hastane. Bundan da örnek hmm. alarak diğer şehirlerde de hastaneler kurulmaya devam ediliyor. İşte Sivas'ta aynı tarihlerde bir hastane kuruluyor. Urfa'da yine bu Sen Aziz Ebrahim tarafından veba salgında ah, 300 yataklı bir hastane açılıyor. E, aynı zamanda Efes'te, İskenderiye'de, Konstantinopolis'te de bu bahsettiğim Kayseri'de açılan hastaneyi de örnek alarak e, hastane kurulmaya devam ediyor. E, Hristiyanlık içerisinde de hastanenin e, kuruluşu ile ilgili ilginç anekdotlar var. Bunlardan biri işte hacılar için özel olarak e, kurulan hospiz ya da hospitaller mev mevcut hospis han otel demekle birlikte hospitaller daha çok düşkünler yurdu anlamı taşıyor. Bu yerler daha çok Doğu Akdeniz'de ve Kuzey Afrika'daki hac yerlerinde ve onlara ulaşan hac yolları boyunca işte kiliseler ya da rahipler tarafından inşa ettirilmiş. Hastane hmm, da öyle bir şey evet, var. Evet. Geçen programlarda bak işte olarak hospes konuk yabancı anlamı var. Latince'de hospitium da misafir bağlar, evet. misafirhane anlamları var. Ve Hristiyanlık aynı zamanda e, bir dönem e, ortacağda hasta olmak, e, günahkarlığın uğrattığı bir ceza olarak e, görüme durumu Anklı söz konusu. Evet, ama ancak buna biraz karşı duran e, manastırlar var. Bu manastırlarda da e, açılan hastanelerde rahipler, rahibeler gelen bu hastalara karşı e, hiçbir karşılık beklemeden... Geçeğimize hizmet bakarak veriyorlar. Bir, evet şefkat göstererek. Ee, ancak tabii hani bildiğimiz anlamda bunlar Manastır Hastanemizde bildiğimiz anlamdaki hastaneden hala uzaklar Çünkü burada efsunlar işte aziz ve azizelerin e, ait saç, Duaları. sakalları, tırnakları gibi kutsal emadeleri gibi aa. E, mevzular var. Muskallar içeren dualar var. E, e, ve e, aslında bildiğimiz anlamda Avrupa'da özellikle 13. yüzyılda hastaneler eee kilisenin korunmasından koparak sivilleşmeye başlıyor. İşte Roma'da Santa Spirito, Londra'da St Bartholomew ve St Thomas büyük, büyük hastaneler gelişmeye başlıyor. İşte ilaç uygulaması. Aslında işte. istersen sen o yüzyıllara atlama. E, ben de biraz İslam'dan bahsedeyim son program zaten bitmeden. Bu. Yani son ha, ölme. Evet, 1300'lü yüzyılda. <gülüyor> Allah biraz... korusun. <gülüyor> Yani, <gülüyor> Pekala Yani bu, o bu zaman, konuya ilişkin son cümlemdi 13. yüzyılda <gülüyor> bildiğimiz anlamda hastaneler kilisenin korumasından koparak sivilleşmeye başlıyor diyebiliriz yani bu kaynak üzerinden evet. baktığımda sende İslam'da bazı noktalar olacak Evet e, başlayayım e, aslında bitmeyecek ama devam edeceğiz hastane tarihiyle ilgili bazı küçük ilginç notları da Twitter'dan paylaşırız gene zaman içinde aynı kaynaktan devam ediyorum eee Şimdi senin demin bahsettiğim bu Gondeshapur'daki tıp okulunu örnek alıyorlar aslında önce İslam'da. Bu Hı -hı. bayağı önemli bir e, hastane sayılıyor dönemi için. E, ve Halife Hazreti Ömer döneminde e, İran'da İslam dünyasına katıldıktan sonra bu sağlıkla ilgili bilgiler ve uygulamalarda e, aktarılmaya başlanıyor. Hı -hı. E, şimdi biz sözcüklerden bahsetmiştik aslında hani... Bimarhane de deniyor demiştik özellikle e, tımarhanenin karşılığı olarak ama daha evvel e, sadece tımarhaneyi karşılamıyor bimarhane. Çünkü bimar hasta anlamına geliyor demiştik e, ve e, diğer hastanelere de e, bimarhane ya da bimaristan deniyor. Bunun kökeni ilginç aslında mar farsça yılan demek. E, Stand. Ee, evet, "stan" Sanskritçe'de en barınak manasına geliyor ve oradan e, maristan e, sözcüğü türetiliyor sonra o bimaristan oluyor bimarhane diye de kullanılıyor e, burada yılanın bir yandan tıbbın eczanın falan simgesi olması e, bilgisini de bir hatırlayalım eskiden kullandığımız e, buna bağlı e, bazı sözcük bilgileri vererek aslında programı bitirebiliriz e, vaktin bayağı sonuna geldik e, İslam'a e, İran'dan geçen hatta sözcük olarak da e, eylem olarak da geçen bu hastane e, nin karşılığı şifahane Darüşşifa, darüşsiha, Sıha Darüt e, Darül Afiye burada afiyet sözcüğünü barındırıyor içinde e, Darül Merza Maraza, marazlı insan hasta e, kelimesi Hı. var orada e, bir de memanül istirahe var o da içinde istirahat sözcüğünü barındırıyor hmm. bu kadar çok kelime karşılıyor aslında bizim sadece mimarhane diye açıkladığımız ve tabii bugün hastane olan şeyi İşin ilginci mimaristan İspanyolcaya Malat'tan ya da marastan sözcüğü olarak da geçmiş hmm. çok kulağa aynı gelen o Emevi Endülüs işte işte Toprakların alındığı verildiği dönemlerde kültürden gelen giden sözcükler de var. Hem İslam kültürü içerisinde hastanenin nereden nereye geldiği gittiği hem de sonra Kerem'in bıraktığı 12. 13. yüzyıldan sonra Batı'dan olduğunu bir sonraki programda devam ettireceğiz. Şimdilik hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. İyi haftalar. Sağlıklı güzel günler diliyoruz.